Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün Ben Nurhan Yüce Evet aslında su hakkında bu hafta e, su gaspından su gaspı vakalarından bahsedelim diye düşünmüştük Ama biliyorsunuz İstanbul'da Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki Siz bir e, planla çıkıyorsunuz yolu ama anında değişebiliyor Hepinizin de bildiği gibi bugün çok ciddi yağışlar oldu Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar yüzünden her tarafı seller sular götürdü Önce ondan biraz bahsedelim dedik Evet ve girişi de şöyle yapmak lazım herhalde. E, bu yaşadığımız şey iklim değişikliğinin en tabii neticelerinden bir tanesi. Hı hı. Yaş rejimindeki değişikliklere yol açtığını e, artık herkes biliyor. E, ve bu değişikliğinin sonuçlarını yaşıyoruz aslında. E, bir sürü veri e, ifade edildi e, sabahtan itibaren. Hı hı. E, son 106 yılın e, en fazla... ...yaaşı olduğu evet. ifade ediliyor. Ee, onun sonrasında Temmuz ortalamasının dört katı fazla yağış aldığı söyleniyor. Temmuz ayının içerisinde yani. Hı -hı. yağacak yağışın bir günde e, İstanbul'a düştüğü ifade ediliyor. Ve bu e, istatistik verilerden sonrasında e, bir de gerçek yaşamda bunu nasıl hissettiğimizi biliyoruz. E, metro durakları hmm. Metronun hmm. içinde e, öyle çok coşan sulara gördük. Evet, tamamen e, basmış durumda yani girilmiyor içine falan. Evet e, hmm. sosyal medyada yine abartılı paylaşımlar vardı ama gerçeklik zaten yeterince <gülüyor> abartılıydı. <gülüyor> o yüzden e, işte e, alt geçitlerin tamamen sularla kapandığını e, biliyoruz. E, çok zor e, zamanlar içerisinde bulunduk. Ee, ama bu bir rutin haline geldiğini görmek lazım. Az Önce de söylediğimiz gibi iklim değişikliğinin en tabii neticesini yaşıyoruz. Bu aşırılıklar her geçen gün artacak. Aslında bunlara evet. ilişkin uyarılar yıllardan beri de yapılıyor. Hı -hı. Ee, bir İlk gördüğümüzde, yanılmıyorsam 2014 yılındaydı herhalde, Üsküdar'da Hı. denizden karanın birleştiği bir e, an oluşmuştu, bir fotoğraf oluşmuştu. Olmuştu, bir, fotoğraf evet, oluşmuştu. bir işte şehir hatları vapuruyla bir minibüsün aynı e, karede, aynı karede <gülüyor> yer aldığı ve aralarını e, ayıran herhangi bir kara parçasının olmadığı bir fotoğraf vardı. E, bunu ilk gördüğümüzde tabii ki dehşete kapılmıştık. E, ama biliyoruz ki bugün buna benzer, ...çok sayıda fotoğraf... ...çıktı İstanbul'dan... E, ...ve durumun vehameti... ...bir kez daha ortaya çıktı... ...belki yine şey de söyleyebiliriz... E, ...bu uyarılar yapıldı diyoruz... ...yapılıyor yıllardan beri de... E, 2013 yılında Nature Climate Change dergisinde bir araştırma raporu yayınlanmıştı. Ee, iklim değişikliği ve etkileri konusunda dünyanın en önemli e, bilimsel yayın Hı -hı. organlarından e, bir tanesi. Ve onun yaptığı araştırmada e, dünyada en riskli ilk 10 şehir Hı -hı. sıralanmıştı. iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek şehirler. E, bunların içerisinde... ...Türkiye'den iki tane şehir vardı. İlk, Her on da, gibi. Her zaman ilk onda. gibi. İlk onda olması ayrı bir... E, Hayır, dünyadan bahsediyor. bahsediyoruz. Yani. Koca gezegende İstanbul ilk... İstanbul 8. sıradaydı. İzmir e, 10. sıradaydı. Yani bahsettiğimiz şeyler... ...Türkiye'nin nüfusunun... ...büyük bir kesimini barındıran. Aynı Sadece zamanda, İstanbul %20'sini barındırıyor. Tabii gayri e, safi milli ...açısından da e, çok önemli olan... ...şehirlerinden bahsediyoruz hem insani hem de ekonomik açıdan riskleri çok fazla olan bir şehir. Evet ama Nurhan bir şey eklemek istiyorum. Şimdi hem böyle çok riskli şehirler bunu hepimiz biliyoruz hem de bütün popülasyon burada toplanmış durumda. Yani işte Türkiye nüfusunun %20'si burada her taraf betona batmış durumda. Şimdi az önce dedin ya Üsküdar diye. Üsküdar değil bu sefer de hani Üsküdar zaten yine tekrar denizle kara birleşti ama bir yandan da işte Mısır Çarşısı'na yine seller basmış. Nerede böyle denize yakın kısımlar varsa oralar çünkü oralar tamamen artık... Betonla doldurulmuş, doldur, doldurma e, tekniğiyle oralar artık hani işte sahil yürüyüş yolu falan yapılmış. Normalde buralarda hiçbir şekilde yapılaşmanın olmaması lazımken böyle hani bir sürü yapı var falan. E, aslında biz şeyden e, hani iklim değişikliği kadar e, berbat bir kentleşmeden de muzları biz yani. Her taraf beton, Tabii. geçirimsiz yüze, park yok. Her taraf... E, ...ne bileyim işte beton olmuş, taş olmuş... Hı -hı. ...olduğu gibi o yağ yağmurlar ne oluyor... ...dangıl dungul aşağıya doğru yani kent e, Bu çarpık kentleşme... ...betona boğulmuş kentleşme... ...aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini... ...arttıran unsurlar olarak... ...karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Sadece böyle bir unsur olması da değil... ...aynı zamanda iklim değişikliğine... ...pozitif katkıda bulunması açısından da... ...problem evet. e, yaratıyor. Yani ikili bir e, evet, yani. işlevi Bak. olduğunu... ...söylemek lazım. Yani şehrin... E, Topografyası ve bu ıı, topografyaya uygun ıı, bir yapılaşmadan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda. Hatta ıı, tam tersin. Evet. Bir sürü nehrin yok edilmesinden bahsediyoruz İstanbul içerisinde kaç tane? 80, 80 tane kim? ırmağı olan bir evet. şey. Çoğunda zaten şu anda tamamen. Vakıflaşma'nın yani üzerinde bir şehirleşmeden bahsediyoruz. Evet. Bu aşırı yağış nerede akacak? Nerede ha. topraktan karışacak ee, işte bunun sonucunda böyle tablolarla karşılaşıyoruz ama e, yine de e, yetkililer dönüp işte yaptıkları uyarı bu sefer ifade edilmiş e, daha önceki yıllarda e, iklim değişikliğiyle de çok bağlantı hmm. kurulmuyordu bu afet e, durumlarında. E, bu doğrultuda işte ifadeler var iklim değişikliği meselesinde ama e, uyarı bazında sokağa çıkmayın. Hı hı. Veya işte özel trafik, özel aracınızı trafiğe çıkmayın diyorlar. Bu, bu e, değil yani. Mi? Evet, Senin, bir iklim değil. değişikliğini durdurmak için e, bir programınız olması lazım. Türkiye'nin böyle bir programı yok. Hala yok, kömüre evet. e, yatırım yapan, hala ormanlarını, sulak alanlarını yok eden bir ülke. Hı hı. Hala yani, özel taşı trafiğini iklim köprülerle, yollarla arttıran bir tabii, ülke. Tabii, e, arttırıcı etkileri... E, Iklim değişikliğini art, arttırıcı her türlü adımı atan ve karbon karbonsalın miktarı her geçen gün artan bir ülke ee, ve buna ilişkin olarak tedbir almayan evet. yani uyum meselesi de e, evet. sorunu olan bir ülke. Bu noktada vatandaşların tek başına bu kadar e, yaşamsal önemdeki bir sorunla baş etmesini beklemek mümkün değil. Evet aynen öyle. Şimdi böyle devam ediyoruz. Yani evet. söylenecek çok şey var ama aslında bizim konumuz bugün e, su gazı meselesi. Bir şey söylemek lazım herhalde. Hı. Tam da dün akşam e, izleyenler ya da takip edenler bilir e, Game of Thrones diye bir dizi var. Onun e, yeni sezonunun ilk bölümü yayınlandı ve Game of Thrones'un önemli işte şey e, cümlelerinden bir tanesi de Kış geliyor. E, kış geldiğinde bir felaketin e, savaşın falan geleceğini anlatan Bir e, şey içerir bu cümle e, Evet yani iklim değişikliğini Yıllardan beri geliyor diye anlatıldığında Bunun etkilerini yıllardan beri de aslında Yaşıyoruz evet. ama e, Bir yandan bu kadar Büyük ya da hani hayatımızı Gündelik hayatımızı etkileyecek olan Değişimleri yaşadığımızı Görüyor olmak lazım ve acilen ve acilen e, Durdurma noktasında harekete geçmek Tedbirlerini almak gerekiyor Evet ve artık... bu daha da şey olacak daha Her, her sene evet. daha düşünüyor dedin ya 106 yılın en şiddetli e, Yağış ee, olmuş 106 tabii, yılın en sıcak yılı olduğu Bir hafta öncesinde Hı? bir 10 gün öncesindeki Sıcaklık Hı, Evet e, rekoru yani. Haberlerinde de aynı şeyi ifade ediliyordu 106 yılın en sıcak e, Hı -hı. Yılı ki aslında bugünkü e, Ani ve yoğun Yağışın nedeni de aslında bu sıcaklık Derecesinin e, hızlı bir biçimde Düşmesi sonucunda e, gerçekleşiyor bu şiddetli yağışlarda e, tıpkı e, işte kuraklığın arkasından hani selin gerçekleşmesi gibi bir mevzu evet yani iklim gittikçe daha da yani bilinmez e, bir bahsetmi, şey... bahsedilmiyor aslında hı hı. öngörülebilir e, öngörümeye gerek yok e, hatta arkamıza baktığımızda geçmişimizde gördüğünüz şey artık yani. evet, önümüze bakmamıza gerek yok evet şimdi e, güzel bir haberle başlayacaktık biz sözde bu programı Şimdi Siverek Belediyesi ilçedeki okullarda öğrencilerin kirli olan depolardan su içmelerini önlemek amacıyla merkezinde bulunan dört tane okulun bahçesine içme suyu çeşmesi yaptırmaya başlamış. Biz bununla başlayalım falan demiştik. Bu çeşmelere de tabii şebeke suyu verilecek. Aslında iyi haber diyoruz ama bu devletin ve belediyelerin sağlaması gereken en temel hak yani suya erişim hakkı. Bunun zaten hani yapılması gerekiyor. Ee, zaten olması gereken şey sokaklarda okullarda herkesin kullanabileceği çeşmeler yapmak bunlardan içilebilir su akmasını sağlamak ancak yapılması gerekenlerin tam tersi yapıldığı için çeşme yapmayı bile artık e, bir haber unsuru olarak görüyoruz. Yani <gülüyor> olağanüstü bir şeymiş gibi biz bu haberle başlayalım demiştik. Evet ve buradan yola çıkarak da aslında şunu konuşmak istemiştik ya da bir, bir kez daha dile getirmek istemiştik. Ee, şimdi sokak çeşmelerinden su içmek bir su hakkının e, en basit ifade biçimi. Hı. Ama bunu sağlayabilmek için aslında su kullanımda bir öncelik belirlemek lazım. E, su öncelikli olarak nerede kullanılması gerekiyor? E, hükümet Yıllar öncesinde bir su kanun tasarısı hazırlamıştı. 2012'de. Evet, evet. Hazırlamıştı. E, hala e, yasalaşmadı tasarı e, halinde olduğunu biliyoruz. E, ve onun içerisinde e, biz de bir çalışma yapmıştık. E, i̇şte tüm insan ve canlıların suya erişim hakkının ve su varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinden yola çıkarak bir incelemede bulunmuştuk. E, bunu yaparken e, örneğin bu tasarı içerisinde yer alan bir madde bizim çok dikkatimizi çekmişti. Tasarıda 5. madde e, de yer alıyordu. Su kullanım önceliklerine dairdi. E, mevcut e, tasarıda Faydalanma ve kullanmada öncelik sırası adıyla e, suyun miktarı, kalitesi, mahallenin özelliği, zaruri ihtiyaçlar ve şartlara başka türlü bir çözüm yolu gerektirmedikçe su kaynaklarından faydalanma ve kullanma hakkının tesisinde aşağıdaki öncelikler belirlenir demişti. Onun içinde de içme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları, tabii hayat için gerekli su ihtiyaçları, zirai sulama su ihtiyaçları, enerji, sanayi su ihtiyaçları. Ve son olarak da e, ticaret turizm e, e, gibi ihtiyaçlar için e, belirlenir demiştim. Hı -hı. Şimdi çok makul gibi göz, gözüküyor bu belirleme. Hı -hı. Ama e, burada başka problemler ortaya çıkıyor. Çünkü burada... Eşit seviyede bir sıralamadan bahsediyor ve gündelik hmm. hayat içerisinde biz bunların e, eşit bir biçimde hayat bulmadığını ve daha ağırlıklı olarak sanayi ya da işte enerji ekonomik faaliyetlere daha çok evet insan... kullanıldığını hmm. görebiliyoruz. Bunları bir, bir miktar örneklendirmek istemiştik. İstersen hmm. sen de bizim sıralamamızı bir evet. söyle. Evet. Şimdi tabii biz bu yaptığımız çalışmada 2014'te bunu şey yaptık bastık diyelim. E, bütün bu su kanun tasarısında yer alan maddeleri tek tek inceledik. Hukukçu arkadaşlarımızla birlikte ve her bir maddenin nasıl olması gerektiğini de belirterek gerekçeleriyle şey yapmıştık. Bizim önerdiğimiz maddede de önemli olan şuydu. Şöyle diyoruz. E, su varlıklarından faydalanma ve kullanma hakkının tesisinde içme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları... Ekosistem için gereken su ihtiyaçları ve geçimlik tarım suyu için gereken su ihtiyacı öncelikli olarak karşılanır. Daha sonra eğer bunlar hepsi e, karşılanıyorsa ve hala yeterince su varsa o zaman ekonomik e, sektörlerin su talepleri karşılanır demiştik. Yani bu tamamen farklı bir şey. Sen de dedin ya hepsi eşit Hı -hı. miktarda. Diyelim ki işte 4 metreküp suyumuz var. Bir tanesi insanların kullanımına gidiyor. İşte diğer Hı -hı. geriye kalan da 3 de ekonominin kullanımına gidiyor. Burada öyle değil. Hepsi dördü de gidebilir gerekirse. Dört evet. metreküpün dört metreküpü de suya e, insani ihtiyaçları için gidebilir. Ekolojin, ekolojik ihtiyaçları için. Eğer geriye su kalıyorsa doğanın hani kendini yenileme kapasitesine tehlikeye atmadan... E, ...ekonomik sektörlerin su talebine bunlar verilebilir dedik. Bu çok tabii farklı bir konu bizim başım, söylediğimiz. Tabii. Çünkü evet. eğer böyle bir ayrımı yapılmıyorsa... Aslında su gaspı ortaya çıkıyor Hem insani Aynı, hem de evet. ekolojik nitelikte bir su gaspı ortaya çıkıyor İşte geçtiğimiz hafta içerisinde Örneğin kurşunlu şelalesi artık Aynı. çağlamıyor Damlıyor haberi yansımıştı evet. Dönüp işte bunun biraz daha arka planına baktığımızda Aslında ekonomik tarımsal faaliyetler için Hı -hı. Bu işte şelalenin ihtiyaç duyduğu Antalya'da bir yer evet, bu arada e, Hı -hı. Su miktarının gasp edildiğini görüyoruz Evet 3000 kaçak sondaj e, kuyusu açılmış Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey e, Onun dışında yine Antalya'da Düden şelalesi, şelalesi susuz kaldı diye bir haber e, vardı O da yine Antalya'nın bir başka doğa harikası Kepez ilçesi sınırlarındaki Düden şelalesi Hepiniz duymuşsunuzdur bunu büyük ihtimalle Burada da işte tarım alanlarındaki sulama ve HES nedeniyle Su gasp edilmiş durumda. normalde suyu kesilmiş durumda. Aynen suyu tamamen kesilmiş durumda. İp gibi akıyormuş. Normalde gürül gürül akan bir yer. Burada da böyle bir sıkıntı var. Ee, normalde burası bir turizm alanı aslında. Ama turistler gidiyorlar. Artık hani akan su olmayınca buranın turistik özelliği bile kalmamış durumda. Şimdi e, suyu bizzat, suyuna bizzat el kolunmuş diyoruz. Evet. Bunun e, bakın ta, tabelaya yansıması şu. Şelalenin girişinde e, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından. ...tarım alanlarının sulanması nedeniyle düden şelalesinde su evet. akışı yoktur. Aynen böyle böyle bir bilgilendirme evet, yani su kullanım önceliği dediğimiz mesele burada ortaya çıkıyor. Niçin suyu kullanıyoruz öncelikli olarak? Ee, geçimlik tarım dediğimiz kısımda e, suyu kullanmak e, makul ama bu endüstriyel tarımcılığa giriyorsa... ...ve bunun için bu şelalenin suyu alınıyorsa ciddi bir problemden bahsediyoruz demektir. Evet aynen öyle Nurhan. Bir de çok e, trajikomik bir şey yapmışlar. Büyükşehir Belediyesi, ha, evet. e, işte bu Asat şirketi yani su ve kanalizasyon şirketi Antalya'nın... ...şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak bir devir daim sistemiyle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Yani aynı suyu alıyorlar... Yukarıdan tekrar akıtıyorlar hani böyle e, turistik eşya dükkanlarında falan satılır ya sürekli hı hı. kendini devir daim eden küçük küçük böyle e, ne bileyim ona şey mi denir çeşmeçler Değirmen, su değirmenleri hı. falan. Onun gibi bir şey yapıyorlar e, yani bu gerçekten trajikomik bir bu şey. Bu doğalmış gibi yapmanın Aha, bir şeyi yani. Aynen bir replika yani sonuçta. Evet aynen öyle. Sonra e, yine bir başka ver Çanakkale Lapseki'de su ee, ...yine bu sefer altın ile ilgili bir şey. Bu Özer Akdemir'in bir haberiydi. Ee, Çanakkale'ye bağlı Lapseki'nin işte Şahinli köyünde musluklardan geçtiğimiz günlerde resmen çamur atmış. Yani böyle fotoğrafları falan var. Hatta e, insanlar şey, yokmuş. evet belediye artık bize bedava sıcak çikolata hizmeti veriyor falan diye işi artık böyle gırgıra vurmuşlar. Ama hakikaten e, korkunç bir şey. Şimdi e, burada şöyle bir mesele var. Şimdi sular zaten arsenikli olduğu için öyle olduğu söyleniyor. Ee, doğal olarak köylüler kendilerine yine bir su kaynağı araştırmaya başlıyorlar. Lapsekin'in kendi olanaklarıyla yani insanlar kendi paralarıyla köylerine e, kaynak suyu aktarmaya başlıyorlar. Ancak Lapsekin'in çeşmelerinden kaynak suların yerine bu sefer barajdan salanan sular akmaya başlıyor. O çamurlu su öyle ortaya çıkıyor. Peki niye böyle diyeceksiniz? Hani önceden... Kaynak sularını alırken şimdi birdenbire barajdan su vermeye başlıyor belediye. Bunun nedeni de o kaynak suları artık bir altın madenine verilmeye başlanmış. Hı hı. Çok yoğun miktarda yılda işte 4 milyon ton su e, istiyor bu altın madeni. Hatta bunu aldıktan sonra yine yetmez oluyor. Bu sefer işte kuyularla sondajlarla falan e, yer altı sularını da çekmeye başlıyor. Hatta böyle Konya'da falan gördüğümüz gibi ufak tefek çökmeler, çökmeler obruklar falan oluşmaya başlıyor. Yani sorunlar bu şekilde başlıyor burada hani görünür hale geliyor. Ee, tabii şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Normalde insanların içme suyu olması gereken bir su şirkete veriliyor. Hem de altın madenin şirketine işte arseniklidir falan diye meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ama e, yapılması gereken şey aslında bunun arseniğinden arındırılıp insanlara verilebilmesi. Yani bunun örneklerini biliyoruz başka yerlerde de. Bir yandan da şöyle bir e, belirsizlik de söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSE'yi mesela bu barajın sularında da arsenik e, saptanmış. Ama bundan haberleri yok. İşte ne bileyim belediye diyor ki hayır arsenik falan yok sıkıntı yok içebilirsiniz. İnsanlar da ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Nereden su içecek bu insanlar? Böyle bir e, problemli bir durum var burada. Evet. Aslında Hı. bu altın madenciliğine ilişkin çok fazla şey ifade edilebilir. Yani Türkiye'de de önemli bir problem halinde Bir başka örnek daha vardı Geçtiğimiz haftada altın madenciliğine kaptırılan sularla ilgili olarak Çanakkale'nin Kısacık Köyü'nde yapılması planlanan altın madeni de gündeme gelmişti Burada da halk sularını ve topraklarını gaz etmesin diye altın madeninin projesine karşı çıkıyorlar Altın madenciliği dünyanın en kirli Endüstrilerinden biri hı hı. Ee, Hem toprağın hem suyun Hem de havanın e, kirlenmesine Neden oluyor ama Bu kirliliğin hani somuttaki yansıması Ne e, tabii ki insanlar Yerlerinden oluyor yani evet. toprağı kirlendiğinde Ekecek bir toprağa olmuyor ya da Suyu kirlendiğinde, kirlendiğinde Tarlasını sulayacak ya da içebileceği bir su kalmadığı için e, Zorunlu olarak göç Etmek zorunda kalıyor yani Topraksızlaşıyor ee, bunun sonrasında ise iş güvensizliği olmayan muhtelif iş alanlarında çoğunda da e, aslında topraklarını maden, e, mahveden yaşamlarını mahveden e, madenlerde çalışmak zorunda kalıyorlar yani bir döngünün içerisine e, girmiş oluyorlar. Evet tam bir kısır döngü ha. yani gerçekten. Şimdi e, altın madenciliğine bu kadar karşı çıkmamızın tabii ki de e, çok ciddi nedenleri var. Arsenik, kurşun, civa, yan ürünleri, asitler ve siyanür gibi 30 civarında toksik maddeyi içeren atıklar üretiyor altın madenleri. Ve dolayısıyla sularımızı topraklarımızı bu maddelerle kirletiyorlar. Dünyada kirlenen sularla e, besin zincirine de dahil olarak sadece toprağı ve yeraltı sularını değil bizleri de Tabii ki de zehirlemiş oluyorlar. O suların içinden geçen her türlü canlıyı biz de yiyoruz ve bize de e, sirayet etmiş oluyor. Bu şekilde dünyada bir senede 180 milyon ton atık sularımıza karışıyor. Sadece altın madenciliğinden bahsediyoruz. Hı hı. Çok büyük rakamlar bunlar. Türkiye'ye geldiğimizde, geldiğimizde ise ilk altın madeni 2011 yılında Bergama'da yani İzmir'de faaliyete geçti. Hepimiz zaten biliyoruz hı hı. hani. ...büyük şeylere neden olmuştu. o dışında eylemlere, mücadelelere. evet, işte Uşak kışla dağda var, gümüş gümüşhane, Mastroda, Erzincan'da, işte İzmir'de Efem çukuru hep bahsediyoruz, işte Eskişehir'de İzmir kaymaz. İzmir'in e, önemli içme suyu e, varlıklarını tehdit eden, evet, bir altın madeni. Aynen defalarca da konu ettik bunu zaten. İşte Manisa'da, e, şeyde, Kayseri'de, Ordu'da, Bakırtepe'de, Sivas'ta yani. Bunların dışında 20'den fazla yerde aktif arama projesi var Türkiye'de. 2016 Nisan ayı itibariyle 5 bölgeden 95 altın işletme ruhsatı bulunuyormuş ve 464 bin hektar civarında alanda e, altın madenciliği ruhsatı verilmiş durumda. Bu hı hı. da ülke topraklarının Türkiye topraklarının %0.6'sına yani binde altılık bir kısmına e, denk geliyor. Yani binde altılık bir kısım altın madenciliği çalışmalarına teslim edilmiş durumda. Küçük gibi görünüyor ama... Bunların su varlıklarını, toprakları nasıl geniş bir e, şekilde kirlettiklerini ettiklerini düşünürsek hiç de küçük bir miktar değil. Evet yani sadece geçtiğimiz hafta içerisinde işte bu Lapseki'de ya da işte Çankırı'nın Kısacık Köyü'nde altın madenciliğinin suyu gasp ilişkin basına yansıyan haberlerden yola çıkarak evet. e, bunu bir kez daha dile getirmek istedik. Müzik arası veriyor muyuz? E, müzikle bitirebiliriz herhalde 3 dakikamız Tek kalmış. Peki tamam. <gülüyor> Nasıl yapalım? Evet. Öyle yapalım. Sonunda çalalım parçamızı. Evet. E, şimdi biz e, aslında e, kırsalda işte ya altın madenciliği olsun sadece ondan da bahsetmemek lazım. Hani kömürden bahsetmek Tabii lazım, be. taş ocağından bahsetmek lazım, HES'lerden bahsetmek gerekiyor. E, bahsedeceğimiz çok e, şey var, e, konu var. Ama bunların fiziki olarak ya bizzatı e, kullandığı ya da e, kirlettiği e, sulardan yola çıkarak... Doğanın ve insanların su hakkının gasp edildiğini e, anlatmaya çalıştık. Ama şehirlerde bunu bir başka boyutta hissediyoruz. Bu da aslında suya e, ekonomik olarak erişebilirlik meselesinde. Yani fiziki olarak bir su eksikliği olmasa bile e, buna ulaşmada ekonomik e, zorunluluklar, e, zorluklar pardon ortaya çıkıyor. Aslında bu da bir su gaspı olarak e, ifade edilebilir. Ee, yine geçtiğimiz hafta içerisinde Suya muhtelif illerde gelen evet. Zam haberleri vardı evet. Şimdi zam da diyemiyoruz ee, Artık çünkü son <gülüyor> dönemin modası e, Fiyat artışları Yani fiyat biz ayarlaması... zaten hayatımızda bildiğimiz bu zam meselesi Artık fiyat güncellemesi Ya da ha. ayarlaması Öyle Diye e, ifade edilerek Yumuşatılmaya çalışılıyor Ama bunlar Açık ve net bir biçimde zamdır. Ee, Bursa. Hı. Evet, Bursa'da mesela şey e, suyun birim fiyatına bir zam yapılmamış. Ama zaten diyorlar e, <gülüyor> su zaten bunu suya zam yapmadık evet. biz. Ama faturalara biliyorsunuz pek çok e, ekmaliyet bedeli vergi falan ekleniyor su faturalara. Bununla Hı. da ilgili hem bir çalışmamız olmuş hem de birkaç programda buna yer verdik. Bursa'da e, inanılmaz bir şekilde katı atık bedelleri yüzde %540 e, zamla veya fiyat ayarlamasıyla diyelim. E, normalde işte 5 lira 90 kuruşken 31 lira 86 kuruşa kadar çıkmış. Yani evet. Olağanüstü bir şey gerçekten. Bunun dışında bir de Adana var. Ondan sonra zaten programımızı bitireceğiz. Adana'da da e, Aski oranında işte su ve kanalizasyon işletmesi Aski oluyor. Su ücretinde burada yüzde otuz dört nokta otuz beş zam yapılmış. Ya yani bu da çok çok yüksek. Bu, bunun için zaten diğer ülkelere göre gidilmiş. de en yüksek e, zam miktarı bu. Şimdi e, ister diğer illeri baz alarak e, bu fiyat ayarlamalarını yapsınlar ki böyle de söylüyorlar belediyeler, belediyelerin su idari birimleri ee, diğer şehirlerde zaten pahalı en ucuzunu İzmir'de biz veriyorduk evet. şimdi işte artık bu aradaki farkı kapatıyoruz bir yerel yönetim vatandaş lehine çalışması gerekirken Aha. aleyhine çalışır bir hale gelmiş durumda evet. bunlar evet. da aslında suya erişebilirlik konusunda ciddi sıkıntılar oluşturuyor evet bu da bir su gaspı ekonomik su gaspı diyelim ee, evet, zamanımız, zamanımız dolmuş zaten doğdu. herhalde bir şarkıya zaman kalmıyor Evet elimizden geldiğince Türkiye'nin su gündemini çok sulu bir gün oldu. Su gündemini yansıtmaya çalıştık. Bizden bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.